Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç Araoba ve Ferhat Taylan. Evet efendim iyi günler. Nasılsın Çekilge? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyidir bu bahar kırmayan Mart acaba ne yapacak bakalım neleri kıracak şimdi bak ben yine bir bir haberle geldim bu hani devlet tiyatroları ve Bursa devlet tiyatrosunun genel müdürleri arasında bir şeyler olmuş çok ya yolsuzluk iddia var çok ilginç açıklamaları var o konularda fakat benim dikkatimi şey çekti eee işte polis ifadelerinde işkenceye uğrayarak ifade alındığını söylemişler. Bizim polisler de yaratıcı olmaya başlamış. Bak, mesela diyor ki, böbrekler mi yumruk atıldı. İdrar tahlili istedim yapmadılar. Bu gerçekleşseydi ne kadar zarar gördüğüm de ortaya çıkacaktı. Evet. Böbreğe yumruk, yani şey yumruk atmak ilginç bir yöntem, değil mi? İlginç. Kasti mi acaba? Ama? Yani yanlışlıkla mı yumruk akış? Hayır. Yani özellikle böbrek hedeflenmiş yani, yoksa? Bö, yani biliyorsa. Yani anatomik bilgiye sahipler. tabii. Olabilir. böbreğe. Ötekine de bu şeyin yani Devlet Tiyatroları Genel Müdürü öteki de Bursa Genel Müdürü de yani Bursa bö, bö Devlet tiyatrosu Müdürü de emniyette kaldığı sürede başına poşet geçirildiğini ve dayak yediğini söylemiş. Hı. Niye poşet geçiriyorlar? Evet acaba kendisine dayak atanları görmemesi, için... görmemesi için. Genelde otur yani. Hı. Evet. Neyse, belki evet polisimizin tiyatroculardan özellikle hoşlanmadığında düşünebiliriz belki. Yani niye tiyatro sevmez? Mi ha, özellikle tiyatroları sevmiyor diye söylemiyorum ama özel yani çok da sevmiyor gibi bir şey söylemek istedim. Hı. Özellikle hoşlanmıyor derken. Evet, polislere bedava tiyatro bileti dağıtmalı. Bu. Bilmem. Peki. Ulusal programımız uygulanırsa anlaşılan polis okullarında ki öğretim süreleri ve insan hakları dersleri de arttırılacakmış. İnsan hakları dersleri verecekler öyle evet. mi? Evet. O konuda aslında yanılmıyorsam şeyin İonla e. Küçü Radir'in organize ettiği bir insan hakları eğitimi projesi var. Hı. Uygulamaya konmamış olan onun uygulanmaya konulması Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Eğitimi 10 yıllık programı. Hı. diye bir şey var. O da Uygurmay konacakmış. Evet. Biliyorsun benim hocamdır Yunan'da küçük. Evet. Şimdi de Fiz başkan. Ne oldu yani? Uluslararası Felsefe Dernekleri Birliği'nin başkanı. Evet, yakında kurtarabilir dünyayı. Bakalım. <gülüyor> Şimdi hadi bakalım sen öyle <gülüyor> şu sarılar efendim bu bizim çekirge beni öldürecek. Önünde bir böyle şey var Büyük bir gazete sayfası Sarılarla işaretlenmiş Ne kadar ciddiyim değil mi? <gülüyor> Ulusal programımız ama yani Ulusal önemli. programımızı ele alacağız bugün efendim <gülüyor> Avrupa Birliği bizden neler istemişti? Geçen programların birinde konuşmuştuk Yani bizden ne istiyorlar gerçekten? Üniter devlet yapımıza zarar vermek istiyorlar mı? İstemiyorlar mı? Tam neler isteniyor vesaire Bunları Biraz konuşmaya çalışmıştık. Şimdi Şimdi ya bu, orada bir karışık bir durum var. Kim istiyor? Onlar mı istiyor, biz mi istiyoruz? Hangisini? Neyi? <gülüyor> evet yani bir kere tabii biz... Yani bizim... onları da evet. biz davet ettiler gelin üye olun diye. Eh pek öyle olmadı bildiğim kadarıyla. Yani biz başvurduk değil mi? Üye, evet. üye olmak istiyoruz abiler Hı -hı. dedik. Ama biraz kadar onlarla kararsız gözüküyor. uslu çocuk olursanız alırız dediler. Evet. Şimdi de bak uslu çocuk olacağız diye. Bakalım e de çok uslanma yalnızlık. Uslanmamışlar. Pek yani. uslanma yanlısı gözükmüyor. Tabi yani şeyin o e, Avrupa Birliği katılım ortaklığı belgesindeki siyasi kriterlere uymanın taviz verme biçiminde dile getirilmesi sizin söylediğiniz açıdan e, ilginç bir çelişkiye e, tabi e, evet. işaret ediyor yani. Tabi aday olduğunuz bir kuruluşun kimi kriterlerini kabul etmenizden yani kimi, kimi değil bütün, yani bütün kriterlerini bütün kriterlerini kabul etmek zorundasın. Evet, ya da o, orada bir kurulmuş bir hı. yani şey var kulüp var Evet o kulüp ben sizin kulübümüze iyi olmak istiyorum diyorsun hı hı. al diyorlar kardeşim başvuru formu böyle bizim kurallarımız bunlar Evet Evet, başla bakalım. Şimdi evet, bu e, ulusal programımız, e, programdan önce soruyordunuz bana hepsi e, yanında mı diye, hepsi yanımda değil. Zaten bin sayfaymış, iki cilt ve bin sayfa. Evet. Oldukça içerikli bir şey ama burada bir özet var önümde. Şimdi ulusal programımızın, yani bundan önce şey söylemek lazım tabii, herkesin bildiği gibi hatırlatma olarak söyleyelim. Katılım ortaklığı belgesini Avrupa Birliği e, geçen aylarda... Türkiye'ye vermişti ve işte hangi siyah sekreterlere gerektiğini söylüyordu. Türkiye'de e, ulusal programını neler yapacağını, kısa ve uzun vade, orta ve uzun vadelerde neler yapacağına ilişkin ve giriş bölümünde de niyetini e, bildiren ulusal programı e, kaleme aldı. E, şimdi bu giriş bölümünde birkaç tane önemli, yani dikkat çekici e, nokta var. Bir tanesi mesela şu, bu e, Şöyle denmiş, birey ve bireysel özgürlükler Türkiye'nin temel referansları olmuştur denmiş. Bu da yani öncesi de şöyle, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte hukuk ve sosyal düzenini Batı normlarına göre kuran Türkiye 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçmiş. Başta basın özgürlüğü ve sendikler halklarda olmak üzere açık ve katılımcı bir toplum düzeni yolunda çok önemli mezafeler kaydetmiştir. Ondan sonra da birey ve birey özgürlükleri Türkiye'nin temel referansları olmuştur. <Gülüyor> Denmiş. peki ondan sonra şeyden bahsediliyor terör olgusu Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları iklimine sosyal ve ekonomik gelişimine olumsuz etkilerde bulunmuştur bu tehdide rağmen Türkiye Cumhuriyeti ulusal bütünlüğünü korumuştur deniyor ilginç bir taraf tabi ki bu ulusal programda yani çok sık bir şekilde ulusal bütünlüğün korunması tarafımız Hı. ediliyor siyasi kriterlerde zaten Görünecek. Yani genel olarak bazı iyileştirmeler yapılabilir insan hakları ve demokrasi açısından ve fakat e, yani ulusal bütünlüğüne hiçbir şekilde zarar verilmemesi e, kaydıyla diye özellikle altı çiziliyor. E, bir başka nokta burada giriş bölümünde e, şey söylenmiş bir Avrupa Birliği üyesi olarak demokratik ve laik Türkiye modeli Türk dünyası ve İslam aleminin evrensel değerler temelinde ilerlemelerinde. Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu coğrafyalarında istikrar sağlayacak yeni bir mayalanma sürecinin başlamasında, Avrupa ile Asya'nın yakınlaştırılmasında, kısarası Avrasya'nın çağdaşlaşma yolunun genişletilmesinde etkili olacaktır denmiş. Yani bak biz ne evet. kadar önemliyiz. Evet. Ama bu coğrafi sınırları bir daha ben buradan okuyorum. Türk dünyası ve İslam alemi, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta bunun çağdaşlaşmasında Türkiye öncülük. Peki ya bu bu şeyler ne oldu? Hani bizim dış düşmanlarımız vardı. Hani. Onlar nerede? İşte dış düşmanlara da burada e, yani biz kendi biçimimizle batılaşacağız. Öyle her dediğinizde yapmayız deniyor. Hayır baksan, yani hepsi dostluk, hepsiyle ilişkisi var. Evet. Yani İran mesela bizi çok seviyor, değil mi? İslam dünyasının şu andaki en önemli üyesi olur. Suudi Arabistan bayılıyordur bize. Evet. evet peki bir nokta yine bu giriş yani size Asya'nın yolunu açarız Evet Balkanlarda da yardım ederiz mm sonra da şey deniyor Avrupa Birliğine üyelik Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasamızda ifade bulan temel özellikleri çerçevesinde gerçekleşecektir yani biraz hem hatırlatma babında da bazı şeyler okuyacağım bu programdan bu programdan ama şey gerçekten önemli yani biz kendi biçimimizde yapacağız bu işi Ve her dediğinizi yapmayacağız İşte kendi tarzımızda e, Batılılaşacağız vesaire Vurgusu çok e, Derin bir şekilde var yani Zaten işte söyleniyordu Bazı hassasiyetler anlaşıldı ulusal programda Falan filan diye e, Neyse şimdi bunları Biraz atlayıp siyasi kriterleri giriyorum. Bizi daha fazla ilgilendiren hmm. işte anayasal ve insan hakları ile ilgili haklar. iyileştirilmeler burada. Şimdi düşünce ve ifade özgürlüğü. Ee, şimdi denmiş ki e, anayasa ve diğer mevzuattaki ilgili hükümlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi çerçevesindeki toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğin korunmasını da öngören ölçütler ile renk ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti üniter devlet yapısını ve milli birliği koruma kriterleri temelinde gözden geçirilmesi öngörülmektedir. Burada ilginç bir şey var. Anlamadım o cümle. Şimdi şu aslında anladım. Karıştırmış. Ee, şimdi şey de var çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde e, ikinci fıkrada gerçekten e, şeyden bahsediliyor. Yani devletlerin üniter yapılarını korumaları. E, o maddeyi bulup ben şimdi onun ikinci fıkrasını okuyacağım. Şimdi ifade özgürlüğü maddesi bu maddede ulusal programda katılım ortaklığı belgesine tam uymayan yani işte taviz verilmeyen tırnak içinde bir madde olmuş ulusal programda. Şimdi şey şöyle Avrupa İnsan Hakları metnindeki 10. madde işte herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlarda kısıtlanmaksızın. Bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü değişir Bu madde devletin radyo yayıncılığın, televizyon ve sinema işletmeciliğini izne bağlamasına engel değildir. Dendikten sonra birinci fıkrada, ikinci fıkrada bu özgürlükleri kullanırken ödev ve sorumluluk içinde hareket edilmesi gerektiğinden ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu güvenliği, e, suçun veya düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel hakın korunması, başkalarının şeref haklarının korunması, eee kısaltıyorum. Gerekli bulunan e, ve hukukun öngördüğü formalitelere, yasaklara, yaptırımlara tabi tutulabilir. Zaten denmiş 51 Roma anlaşmasıyla. E, fakat bizim metinde bu söylendikten sonra ayrıca cümlenin sonuna bir daha şey konmuş. Üniter devlet yapısını ve milli birliğin koruma kriterleri e, temelinde gözden geçirilmesi. E, bir... Şimdi tabii orada ilginç bir bir durum ortaya çıkıyor. Yani <gülüyor> özür dilerim şimdi yani hangisi ne söyleyemeyeceğiz mesela Türkiye'nin üniter yapısı yoktur mu diyemeyeceğiz Türkiye'nin üniter yapısı olmayabilir mi diyemeyeceğiz Hı? <gülüyor> ikisi de mi yoksa bunu söylemenin kendisi suç mu Hı? evet yani anayasaya göre bence suç sayılabilirdi Hı? ama herhalde şeye bakmak lazım daha belirli yasalarda yani ceza kanununa bakmak gerekir herhalde. Evet. İstanbul'daki Yozgatlılar derneğine sormak lazım. Bir başka burada aslında ulusal programındaki sorun düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili anayasadaki maddelerin ve diğer yasaların gözden geçirileceğinden bahsediliyor. Yani şu yönde değiştirilecektir denmiyor. Gözden Hı. geçirilecektir deniyor. Şu şeyleri bulamadık hala değil mi? Neydi onun Kopenhag ölçütleri, kriterleri. Kopenhag kriterlerinin metni yok fakat e, katılım ortaklığı belgesindeki yani elbette Kopenhag kriterleri göz önüne alınmış. Mesela e, bizim ulusal programımız ondan farkı anlayabildiğim kadarıyla şu e, e, yani düşünce ve ifade özgürlüğü konusundaki beklentiler işte diyor ki e, bir şarta bağlandı ulusal programda e, katılım ortaklığı belgesinde şiddet yanlısı olmayan tüm görüşlerin ifade edilmesine İzin verilmesi istenmiş. Hı. Ama bu e, ulusal programda e, açıkça ifade edilmiyor. Hı. Mesela. E, ondan sonra mesela sırayla bir siyasi kriterlerde şey var. Dernek kurma özgürlüğü, e, barışçı toplantı hakkı ve sivil toplumla ilgili iyileştirmeler yapılacağından bahsediliyor. E, i̇şkenceyle müdahale, duruşma öncesi gözaltı süreleri, insan hakları ihlalleri sonuçlarının düzeltilmesi imkanlarının güçlendirilmesi. E... imkanlar güçlendirilecekmiş. Evet. Okusana adam cümleyi. İnsan hakları ihlalleri sonuçlarının düzeltilmesi, imkanlarının güçlendirilmesi. İnsan hakları ihlalle. Bayılıyorum bu Türkçe ya. İnsan hakları ihlallerinin sonuçlarının düzeltilmesi, düzeltilmesi imkanlarının, imkanlarının güçlendirilmesi. güçlendirilmesi. Bak ne yapıyorlar görüyorum. Bay, harika. Bir daha oku. Sonuçlarının düzeltilmesinin imkanlarını güçlendiriyorlar. Hayalısın. <gülüyor> evet bunu bir... Acaba nece gönderdiler bunu? Aslında, nece <gülüyor> o, o konuda da bir e, haber gördüm. Bakanlar kurulunda bazı bakanlar şey demişler, İngilizce metni de görmek istiyoruz demişler üzerinde oradaki artık raporu hazırlayan bilmiyorum kim. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de merak etmeyin. Biz bunu aslında Türkçe oluyoruz. Ee, İngilizcesi işte tarihidir falan gibi bir şey söylemiş. Yani çok önemli değildir gibi. Evet Strasbourg'da Türkçe okurlar. Hadi bakalım bir müzik arası verelim. Efendim biz e, geleneksel bir hale geldi. E, biliyorsunuz Fransızlara bozuk çalıyoruz. Fransızlara Bozuk çaldığımızı belli etmek için de böyle çeşitli garip Fransızlar buluyoruz. Şimdiye kadar Cezayirlisini bulduk, Ermenisini bulduk, ee, İzmirli Yahudisini bulduk. Şimdi bizim Çekirge benim adını bile duymadığım bir herif bulmuş. Evet, Manu Manuçao. Fransa'da çok dinlenen birisi ama yani Fransız olduğunu söylemek, İspanyol Fransız olduğunu söylemek belki doğru olmaz. Yani Fransa'da yaşamış ya da yaşayan bir İspanyol aslında ama Fransızca Fransız da söylüyor. Fransızca söylüyor. Tamam biz şimdi evet. bir İspanyol'a Fransızca söyleteceğiz efendim. Oh olsun diyeceğiz. Fransız parlamentosu. Evet, Manu Chao Clandestino albümünden ilk parçayı dinleyemiyoruz çünkü bir sorun oldu ama ikinci parça Desaparecido dinliyoruz. Evet efendim. Manu Çao'yu dinledik. Bu arada anladığım kadarıyla bir, bir miktar Azteklik de var. Evet İşin öyle düşünüyorum. Yani Güney Amerika yerlisi. Bu da fena olmadı yine Fransızlara. Şey. <gülüyor> Şimdi bak bir, bir şey düşündüm demin. <gülüyor> Şimdi Osmanlı İmparatorluğu işte Söğüt'ten çıkmış yani. O zamanlarda işte Selçuklu İmparatorluğunun dağılmasıyla Anadolu'da bir sürü Türk Beyliği var. Ve Osmanlı Beyliği de, yani Osman'ın beyliği, bunların en küçüklerinden birisi. Bir, iki tane daha küçüğü var ama bir aylık küçük. yani, işte Bayağı bir beylik yani Söğüt ve çevresi. Şimdi çok ilginç bir şey benim dikkatimi çekmişti. Tarihçiler ne derler bilmiyorum ama Osmanlı Beyliği'nin bir özelliği, yani Anadolu'daki en yakın Bizans, ne denir ona, işte bölümüne, yani şeyi İznik. Bizans'a en yakın beylik. Evet. Hı -hı. Ve e, işte yani İznik İznik'teki Bizanslılarla anlaşma yaptıktan falan bilmem ne sonra büyük bir hızla hep batıya gidiyor. İlk önce Çanakkale boğazını geçiyor. Ondan sonra Trakya'yı elde ediyor. Ve bütün bunlar da yani savaşsız oluyor aslında. Yani öyle şey değil fetih değil. Elde ediyor sadece. Yani yönetimi altına alıyor. Edirne biliyorsun ilk başkenttir. Hı hı. Yok Bursadır ilk başkent. Değil Bursadan mi? sonra. Ondan sonra Edirne. Ve, e, hani yani İstanbul'un fethi zamanında artık Bizans bir tek İstanbul surlarının içinde kalmış olan bir yer. Bütün etrafı zaten e, Osmanlı olmuş. Şimdi yani bu bizim Türklerde bir şey var galiba. Hep Batıya gidiyorlar. Değil mi? Yani hani Ergene Konu var ya. Evet. Yani Orta Asya'dan çıkmışlar, bu oyuna batıya gidiyorlar. Niye batıya gidiyorlar acaba diye soruyorsun. Bilmiyorum, anlamıyorum yani. Hep ile batı daha da batı. Ne kadar batıya giderlerse daha fazla batı batıya gitmek istiyorlar. Değil mi? Yani şeyle ilgili bir hesap vardı, unuttum şimdi. Yani Mimar Sinan'ın, yani Mimar Sinan çok büyük bir mimari atölyesi. Bir kişi değil tabii. Yani yüzlerce kişi var. Onların yaptığı yaptığı yapıların %70'i yetmişim ne Balkanlardaymış. Hı. Edirne'de nefis bir köprü vardır. Görmedim Evet. Evet. Bu seferki fakat ilerleyişimiz anlaşılan yani Avrupa Biliği adaylığı konusundaki ilerleyişimiz çok da yakın bir tarihte olmayacak gibi gözüküyor. Onu soracaktım demin bu orta vade uzun vade hı hı. ne kastettikleri belli mi? Yani kaç yıl? Evet şimdi kısa vade 2001. Yılı içerisinde, bu yıl içerisinde yapılacak iyileştirmeler ve değişiklikler e, için geçerli. Orta vade içinde 2004 yılı e, denmiş. Fakat pazarlık anladığım kadarıyla şu, e, kısa vadede katılım ortaklığı belgesindeki iyileştirmeleri Türkiye yaparsa 2001 yılında tam üyelik müzakerelerine başlanacağı söyleniyor önce. Fakat e, daha sonra diğer 11 adayın e, durumu önüne alınarak... Zaten bu tarihte Türkiye ile 2001'de yani e, tam e, tam, or, tam üyelik müzakerelerine başlanamayacağı açığa çıktıktan sonra Hı. o pazarlık üzerinden e, Türkiye'de anlaşılan o zaman çok da acele etmemiz gerekmiyor. E, bizim bu iyileştirmeleri yapmak, tırnak içinde yine tavizleri vermek için Hı. diye. E, bu gazetede de Mesut Yılmaz'ın pek hoş olmayan bir şey var. Yüz, surat ifadesi pek güzel değil, memnun değil. Ulusal programdan yeterince eee yani yeterli iyileştirmelerin vaat edilmediğini düşünüyor. yani işte yazılılanda o bu e, kimi milliyetçi duyarlılıklar e, zaten şeyler rahatsızlar şey konusunda bu, ulusal programdaki vaatler konusunda daha doğrusu katılım ortaklığı belki istenen vaatler konusunda o yüzden çok acele etmiyoruz gibi bir tutum var ve anlaşılan da uzayarak gidecek yani işte her yılın sonunda anlaşılan Avrupa Birliği denetleyecek neler yaptınız neler yapmadınız ve neler vaat ediyorsunuz diye ee, Türkiye'de e, anlaşılan yani 2010'a kadar e, iki bir zaman içerisinde işte şey yaparak bunları geliştirecek zamanı yarar, yayarak ama 2010 yılında Avrupa Birliği öngörüsüne zaten NIS toplantısına dahil edilmedik Türkiye olarak Neymiş o? Yani NIS toplantısında Avrupa Birliği şu andaki üyelerin değerlendirilmesinde Türkiye bu şeye alınmadı. Yani 2010 yılında Avrupa Birliği üyesi olması düşünülmüyor. Hı, hı. Şimdi peki Çekirge, bana şey söylesene, ne rahatsız ediyor insanları? Yani bu milliyetçilik, milli bütünlük, üniter devletimizin bekası ve vesaire ne rahatsız ediyor insanları yani, yani ne olacak şimdi bizim yani yani Türkiye'nin sınırları olmasa ne olacak nasıl bir şey gelecek başımıza evet yani bunu ancak aslında e, empati kurmayı deneyerek onlarla söyleyebilirim ama şimdi yani ne bileyim ben mesela kara orman bölgesini düşün şey değil işte Kuzri, yani güney batı Almanya ile güney batı Fransa arasında şey, kara ormanlar vardır yani işte yani Ausser Lorraine bilmem boyn el değiştirir bir Fransız olur bir Alman olur bir Fransız olur bir Alman, bir de Alman olur falan. Yani şimdi orada orada orada mesela bir yerden bir yere gittiğin zaman birden bakarsın insanlar artık Almanca konuşmuyor, Fransızca konuşuyor Hı. ya da ikisini de konuşuyor Hı. falan. E yani ne oluyor orada şimdi Almanlar ve Fransızlığa nasıl bir bir yani halel geliyor? bir bozukluk oluyor. Evet en yani aslında herhangi bir bozukluk olmuyor zaten durum neyse o aslında. Değil mi? Yani o insanlardan bir bölümü işte ben Fransız asıllıyım diyor. Bir başka bölümü ben Alman asıllıyım diyor. Bir bir bölümü muhtemelen diyor ki işte ben Alsaslıyım diyor. Önemli değil Fransız Alman olduğum. Ben Lorenliyim diyor. Fransız asıllı olman biraz daha fazla ama Alman da olabilir diyor. falan yani böyle böyle bir şeyler diyebilirler değil mi? Yani anlamıyorum insanların yani rahatsız olma nedenlerini anlamıyorum. Evet hani yani. bizim işte şeyde yani Kuzey Trakya'da Türkler var. Onlara Yunanlılar Türk demiyorlar. Hı. Müslüman azınlık diyorlar. Halbuki onlar kendileri biz Türküz abicim diyorlar. Evet. Yani adı adı İsmail vesaire. Evet işte yani bir miktar Türkçeyi konuşuyorlar. Yani evet, ulusal bir kimliğin yaratılması ve sürekli diretilmesi bu konuda yani işte yani ne rahatsız ediyor insanları? Evet yani şey e, yani sen sen yani anlayabiliyor musun? Ben anla, anlayamadığım için söylüyorum. Yani işte şu noktada işte e, onla yani söylediklerini anladığımı belki söyleyebilirim. İşte o da e, yani Türkiye'nin Türkiye'nin toprak bütünlüğünün e, bölünmesini isteyen e, çevreler var ve e, bu Türkiye'nin yararına olmayacaktır. Yani şey, söylemlerini tabii biraz işte süzerek söylemek lazım, söylüyorum. Yani e, orada bir de şey var aslında işte. Yani kesinlikle bölünemez. Yani tartışmayan bir üslup var orada şimdi. Yani işte e tamam, bu yani, topraklar Türk'tür. Türk Anayasanın doğacaktır. başında yazıyor. Evet, evet, evet. Yani bir kere böyle bir şey var. Yani herhangi birileri, yani Avrupa topluluğundan birileri biz sizin milli bütünlüğünüzü bozacağız mı diyorlar? İşte bozacağız demiyorlar fakat e, zaten şu ulusal programda katılım ortaklığı belgesine taslamam uymayan şeyler varsa bu e, işte Türkiye'deki bazı çevrelerin e, mesela ana dilde yayın e, isteniyordu katılım ortaklığı belgesinde ulusal programda e, böyle bir şey söylenmiyor. Yani gündelik hayatta hiç kendi... mi değinmemişler? Şu var bakın okuyayım. Eee Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi ve eğitim dili Türkçedir. Ancak bu vatandaşların günlük yaşamlarında farklı dil, lehçe ve ağızların serbest kullanılmasına engel teşkil etmez. Bu serbestlik ayrılıkçı veya bölücü amaçlarla kullanılamaz denmiş. E, fakat aştığı yani katılım ortaklığı belgesinde istenen, e, Türk vatandaşlarının kısa vadede istenen, 2001 yılı için istenen aslında Türk vatandaşlarının televizyon ve radyo yayıncılığında, ana dilillerini kullanmalarını yasaklayan hukuki düzenlemeler var ise kaldırılmalıdır deniyor orta vadede kültürel çeşitlilik sağlanmalıdır vesaire yani bu aslında en çok uymayan şeylerden bir tanesi noktalardan bir tanesi bir fıkra var o konuda biliyor musun şimdi bir Bulgar bir Yunanlı bir de, bir de Türk bir araya gelmişler Ondan sonra Yunanlı ne demiş Bulgar ne demiş. Türk de ne demiş. Biliyorsun Bulgarca'da e, hayır demek. Yunanca'da evet demek. Türkçe'de de ne demek olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, karşılıklı ana dillerini kullanınca insanlar tabii işler karışabiliyor. Evet peki. Devam et bakalım. Peki şimdi yani şey çok fazla bunun e, yine şeyine, hukuk tarafına girmeyelim. Zaten eminim Kömer Matra çok da. Daha... İyi bir şekilde bahsetmiştir bundan. Ama benim ilgimi çeken yani burada acaba şey tutumundan bahsediyordum ya biz kendi biçimimizle batıllaşacağız. Hafif bir o geçen programlarda yaptığımız kültürel relativizm e, işte versus evrensellik tartışmasına benzer bir şey mi var acaba diye e, mesela TSK'nın tutumunda merak ediyorum yani. Kendi usulümüzle batıllaşacağız. Şimdi bak şey. Yeni hep dikkatim çekmiştir. Şimdi Necmettin Erbakan, değil mi? Yani badem bıyıklı, ondan sonra takım elbiseli bir mühendis profesör. Evet. Şimdi yani kendi usulüyle mi? Acaba İslamcı demeyelim de İslam yanlısı olmuş. Nasıl bir nasıl bir üslubu var? Hı? Yani kravat takım elbiseli yani ne bileyim ben yani mesela işte yani Kaddafi gözünün önüne getir Tabii. Evet. ondan sonra Hümeyni'yi gözünün önüne getir onlar yani kendi kıyafetli yani değil mi yani boş bizde de şeyler vardı neydi onlar e her şeyler falan aczimendiler Ac evet. onlar kendi usulleriyle yapıyorlar de. De. artık yapamıyorlar artık yapamıyorlar yapamıyorlar peki efendim. Biz yine, Biz yine Manu Chau'a döneceğiz. Ee, bu sefer iki şarkı birden çalacağız. Bir tanesini Fransızca söyleyecek. Bongo bongo ve Jonathan plus dinleyeceğiz. Evet efendim. Manu Chau'yu dinledik. Demin çekirgeye sorduğum sorunun cevabını verdi. Bir işte Aztek asıllı olmak fikri. Ile karışık bir Güney Amerikalı ondan sonra Paris'te önce İngilizce başladı şarkıya ben Bongo'nun kralıyım diye ondan sonra sevgilisi Fransızca olarak ben seni artık sevmiyorum demeye başladı o da sonra ona bir şeyler dedi bunları tam anlamadım çok güzel bir Fransızcası var değil mi? evet o yani oldukça aksansız Hı -hı. ulusal kimliği yok mu bu herifin ya? Bilmem evet kendisini sormak lazım. Kendinizi Hı. nasıl tanımlıyorsunuz diye acaba bir bir şekilde tanımlıyor mu diye. Evet. Hangi? Yani, e... İspanyol demezdi herhalde. Hı. Peki nereden gelmiş? Şili? Bilmiyorum gerçekten onu da fark ettim. Yani İstanbul, İspanyol ha, diyebiliyordum onu. Fakat şimdi kafam baksana karıştı. Baksana yani, yani içeride Aztek resimleri falan var. Evet. Öğrenmeye çalışayım bakalım nereden geliyor. Manu, Manu, Kau. Hiç <gülüyor> madlam bu. Bunun ulusal kimliği yok bence. Bu, bu karışık, tehlikeli bir vatandaşımız yani. Klandestino falan zaten. Fransızların dikkat etmesi lazım. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> ne diyorlardır belki? Paris'te anarşi yaratabilir. Evet. Fransız ulusal kimliğini aykırı. Bir kere adını dördük deyiz. Işte. Yani ne yapsın mesela? yani Şarl yapsın. Şao'yu. Manu'yu ne yapsın? Manuel falan bilmem. Manu. Evet peki. Devam et bakalım. Evet işte yani şey <gülüyor> geçen program söylediğim ...yaptığım alıntı aklıma geldi bu... ...kendi biçimimizle batılaşma... Işte ...evrensel değerlerle, Türk değerleri... ...meselesiyle ilgili hani o... şeyi söylüyordum ya... ...82 Anayasası'nı hazırlayan... anayasa Komisyonu'ndaki bir görevli... ...1961 Anayasası... ...Türklüğü bastırıp yerine hümanizmi getirdi... ...82 Anayasası'nda evet. da... ...hümanizmin yerine Türkçük Türk yöne çıkarıldı... Evet. ...demesi meselesi. Evet işte o yani çok ilginç... ...bir düşünce yani... ...şimdi... Yani humanist olmak Türk olmaya engel mi? Ya da tersi yani. Ben, ben Türk'üm dediğin zaman hümanist olamıyor musun? İlginç bir düşünce gerçekten. Evet aslında yani. İlle ya biri ya öteki mi olacak? Galiba yani şöyle ya, formüle ederek de düşünülebilir. Yani e, Türklüğün öne çıkarılmasının e, bir anlamda hümanizmi ortadan kaldırmak olarak Anlaşılması o döneme ilişkin de belki bir takım ipuçları veriyor bize uygulamalar üzerine. Türk nedir peki? Çekirge. kadar? Evet. Türk ulusal kimliğinin bir özelliğini söyle bana. Zeki ve çalışkan olması. Yani öteki uluslar geri zekalı ve tembel mi? Bence değiller. Yani şimdi yani, yani ne bileyim ben mesela İskandinav hı hı. ülkesi. Işte yani sarışın mavi gözlü. Evet. Türkler nasıl? Yani daha çok biz evet sarışın mavi gözlü Karadeniz'e de belki vardır böyle bir. Anlamadım. Adıp, Yok mudur hiç? Olmaz olur mu? Var tabii. Hı yani şeyde e, nedir o toroslarda Hı. ne deniyor onları Türkmenler sonra şimdi mavi gözlü evet açıkçası böyle Türk deyince çok tek bir şey gelmiyor Af neydi bu şey avşar kızı ne renk gözleri Aa, mavi bildiğin kadarıyla. Mavi değil mi Barış? Hı? Bir aşarını göstereyim. Mavi. Hı. Türkmen de. Hı. Şimdi ne yani? Kim kim Türk? Türk kim? Yani aynı şekilde Alman kim diye sorabilirsin. Mesela Adolf Hitler Alman mı? Avusturyalı değil mi o? Avusturyalı. <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> bir anımı anlatayım ee, 1976'da ilk Almanya gittiğim zaman işte Göte Enstitüsüne girecektim. Ondan sonra işte yani gittim yani başvuru formunu bilmem ne falan şey yapma bir tane böyle o hani kızıl sarı vardır ya <gülüyor> İrlandalılar'da galiba daha çok öyledir. Kızıl, sarı, saçlı, mavi gözlü Böyle işte Amerikan tıraşı olmuş falan Bir çocuk oturuyor Ben de onun yanına oturdum, bekliyoruz Konuşmaya başladık Yani baktım yani şey Amerikanca konuşuyor Biraz konuştuk falan Ondan sonra Sen nerelisin dedi Türk'üm dedim Ben de Suudi'yim dedi e. Ben şimdi bir an durdum <gülüyor> Yani ben de matrak mı geçiyordu. Yani sen Türksen ben de Suriye mi demek istiyordu. Çünkü yani çok güzel bir Amerikanca konuşuyor. New York'ta işte sanat felsefesi okudu. Daha falan söz etmişti. Evet. Ondan sonra ortaya çıktı ki sahiden Suudi. Evet. Çünkü Arapların da öyle bir kolu varmış. Yani sarışın mavi yani sarışın bile değil, kızıl mavi gözlü. Evet. aslında ters tarafından Avrupalılara da sormak gerekirdi. Türk deyince evet. aklınıza ne geliyor evet. diye. Onunla ilgili de benim mesela yani bununla karşılaşan tek Türk değilimdir tabii ki hiçbir şekilde ama e, işte oraya gidip birkaç e, insanla biraz konuşunca mesela çok fazla şu soruyla Türk olduğumu da e, söyleyince yani onlara sorduklarında iltifat olarak şey derlerdi bana. E, hiç benzemiyorsun. Hiç benzemiyorsun. <gülüyor> ben de şey yapardım işte yani yeni bir ortama girip birileriyle tanışıp bir miktar konuştuktan sonra bir nokta gelir. Siz nerelisiniz? diye sorarlar. Evet. Ben dedim ki size 5 tane hak bilin bakalım neredeyim. En yakın gelenler Yugoslavya'ya kadar geliyorlardı. Niye <gülüyor> <gülüyor> kadar kimse Türk olduğunu bilmedi. Evet, bende de İtalyan, Yunan Hı. falan gibi aslında yakınlarda da oluşuyordu yani. Hı. Ama benim de yani ne bileyim, e, sarı, sarı, sarışın değilim ya da e, mavi gözlü de değilim. Hani e, Aslında bir Türk tiplemesi için çok aykırı bir tip sayılmam. Ama onların gözünde nasıl bir şey varsa, Türk tipi varsa Fransızların, yani büyük çoğunda iltifat olarak hiç benzemiyorsunuz. <gülüyor> Biz öyle demezdik falan diyorlar. Evet işte insanların kafalarında öyle bir takım imgeler var. Ve o imgeler gördükleri gerçekliklerden daha güçlü. Evet. Evet biraz bu ulusal programdan bahsetmeye çalıştık. Son bir şeyi söyleyeyim. Yani şey <gülüyor> genel da galiba birazcık bu. Yani bir yandan e, ulusal program... Daki iyileştirmeler 2001 yılında ya da kısa vadede yapıldığı zaman önemli değişiklikler hakikaten. Yani önemli iyileştirmeler var. Çok madde madde okumadık ama işte demokratikleşme konusunda, işkenceyi önleme konusunda vesaire en azından önemli hukuksal düzenlemeler var. Bu açıdan yani çok tercih edilir ve iyi yanları olduğu kesin. Ama bir yandan da bu kendi biçimimizde batılıracağız şeklindeki görüşle ee, Avrupa'nın yani e, bizim kriterlerimize uyumlu arasındaki gerilim de bir süre sürecek gibi gözüküyor. Evet yani öyle bir, bir söylem var değil mi? Ee, Avrupalılar istiyor diye değil, biz kendimiz öyle olmak istediğimiz için evet. yapıyoruz. Yani nasıl bir yine yani ne yani Avrupa, Avrupa üyesi olmak istiyorsun kardeşim. Avrupa üyesi olmak için de bunlar lazım. Hı hı. Bu niye yani gocundurucu bir şey olsun? Evet yani. Ben böyle bir şey görmüyorum. Üstelik de. Yani, yani. bir yere üye olacaksın. Onun da üyelik koşulları var. Hı hı. Üyelik koşulları var derken koşul lafı üzerine bir parmak kalktı efendim. Sevgili gardiyanımız Parmak Barış'ın... Parmak bu sefer. Parmak, Çok iyi bak. Kalk, kalk, havaya kalk, Kalktı mı örnek. ben görmedim pardon. Yani. Havaya baktı. Sonra. Evet efendim. Bir parça daha bile çalamıyor muyuz? Bir kısmını çalarız belki. Hı -hı. Peki o nasıl olsa keser gerekli yerde. Hangisini çalacağını söyle. Mentira. <gülüyor> Çalışacağız yani barışa. Düşünüyormuş. Abi. Değil mi? Hatırlıyor muymuş? Mentira. Yalan mı söylüyor Eda? mantir Fransızçası ancak o kadar. Ment yani şey zihin yani hatırlıyorum ya da düşünüyorum falan demek evvelde. Peki bilmediğimiz işler yani bu yine Manu Kao'yu dinleyerek e, biz size veda ediyoruz. Size iyi uyum süreçleri dinliyor, e, e, e, diliyoruz. Görüşmek üzere. Felsefe gevezelikleri. Hakikaten. Hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze. Boruc araba. Çırak geveze. Ferhat dayılar. 20 sonra tekrar.